Evet, Manisa'dan gelen bir sorumuz vardı hocam. Azrail Aleyhisselam'ın varlığı ve özellikleriyle ilgili. Yani bir anda birden fazla can alabilir mi? Yoksa sadece bir yerde mi bulunur? Azrail Aleyhisselam dört büyük melekten biridir. Canları, ruhları kabzetmekle vazifeli olan melektir. Onun Ruhları nasıl kabzettiğini ettiğini doğrusu biz bilemeyiz. başka bir e, özelliktir. Onu herkesin bilmesi veya bizim bilmemiz, idrak etmemiz kolay değil. Hı hı. Ama bir misalle açıklayacak olursak, e, şimdi lambalar yanıyor şu anda. Düğmeye basınca arkadaşımız sönü veriyor. Yani bir düğmeye basınca koca bir fabrikanın lambaları aynı anda yanıyor. Düğmeye basınca sönü veriyor. Yani Azrail Aleyhisselam da düğmeye bastığı zaman efendim farklı mekanlardaki insanların ruhlarını kabzedebiliyor. edebiliyor. Efendim aynı anda aynı anda belki yüz kişinin canını kab kabz ediyor. E aynı anda yüz kişinin karşısına nasıl oluyor? Yani bunu biz anlayamayız, idrak edemeyiz. Ama bu misal ipucu verecek mahiyettedir. Yani düğmeye basıldığı hı hı. zaman. Farklı mekanlarda da insanlara Azrail Aleyhisselam demek ki görülebiliyor. Farklı evet. mekanlarda olabiliyor aynı anda. Ve aynı anda onlarca insanın ruhunu kabzedebiliyor. Evet.